İyi akşamlar. Müzik ikiye ayrılır. Ben Güre Yoskay. Ben Tanju. Bir kez daha Açık Radyo 94.9'da size iyi müzik çalmak üzere buradayız. Müzik ikiye bu altıncı bölümünde, bir buçuk ayı bu arada geride bırakıyoruz ne güzel. Konumuz gençlik. Gençlik? Evet. Gençliğin sorunlarına parmak basalım dedim. Ee, bence gençliğin bir sorunu yok. Çok güzel İyi akşamlar <gülüyor> Program bitmiştir kapatıyoruz peki, peki, ee, Gençlikle ilgili şarkılar çalacağız Ve bize çağrıştırdığı her şeyden bahsedeceğiz ee, Gençliği siz biraz Toz ve gaz bulutundan almışsınız Çünkü ilk çalacağımız parçanın adı Children's Song evet. Yani çocukların şarkısı ee, Bu Yuka Toronen diye e, Hollandalı Değil mi Hollandalı Değil Ne Meksikalı mı Finlandiyalı. Finlandiyalı ben de dedim. Ee, Finlandiyalı e, bir gitarcı. Hatta evet. Helsinki doğumlu. Bir... Ee, Helsinki Finlandiya'da paniğe mal yok. Tamam. Ee, şöyle bir şey geçti başımdan. Ben Yuka Toranen, ne hoş gitarcı aman da kimdir bu falan derken e, 90'ların ortasında Tibet Ağurtağ'ınla beraber çalışırken Tibet dedi ki e, ben Finlandiya'dan geldim. Orada bir arkadaşım var. Kendisi CD'ler verdi bana. Dinlemek ister misin? Sanki hani orada böyle bir şeymiş gibi. E, amatör birisiymiş gibi. Çıkardı. Yuka Toronen CD'si verdi bana. Ne güzel. Ee, ben de işte o bana verdiği CD'den bir tane parça seçmek durumunda kaldım. Mecburen. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Peki. Ee, Yucatan'ın 1952 Nisan'ında Helsinki'de doğmuş Finlandiyalı bir caz gitaristi. Ee, Fusion gitaristi de diye nitelendirilmişliği var. Ee, Fakat bu albümde e, çoğunlukla Blockedit çalıyor. <gülüyor> Sol albümlerinin yanında bir gruba da gitaristlik yapmış durumda. Ben notlarımda grubun adını arıyorum buldum. Tasavallan Presidenti. Hmm, başkanın birkaç adamı demek herhalde Finlandiya <gülüyor> Fincede e, Başka da önemli bir notum yok kendisiyle ilgili Ya al, bu, al, Diyorsunuz ki bu yani Evet bu kadar bu, Yuka, yuka, yuka, yuka Toron'u yani. bitirmiş buluyoruz Şimdi 1990'da çıkarttığı Big Time albümünden Children Song Gençlik konumuza başlıyoruz Tabi buyurunuz. Peki Yuka Tononen'den dinledik. Children Song. Duydun azıcık blok evet. evet. Buyurun size gençlik. Tabii. Evet. Şimdi siz programa madem bir tane caz gitaristi getirdiniz. Sizden aşağı kalacak halim yok. Ben de getirdim bir tane. Evet bakıyorum burada. E, fakat bir caz gitaristinin ünlü Wasp grubunun I Don't Need No Doctor adlı parçasını yorumlaması, coverlaması ilginç geldi bana. Bu o değil. Öyle mi? Ya. Benim bunlardan niye haberim olmuyor? <gülüyor> i̇şte sizden gizledik. Şimdi efendim bahsettiğimiz gitarist e, John Scofield yine caz gitaristi olarak da fusion gitaristi olarak da nitelendirebileceğimiz bir oh. adam. Bana kalsa ben fusion gitaristi derim. Din. Yani. Diyorum. Peki John Scofield e, fusion gitaristi. Ben kendisini uzun zamandır tanımam. Ben de Hı. daha geçenlerde tanıştım. Bir arkadaşla yemeğe gitmişiz. Hayatımın hatasını an... Hayatım... ya, <gülüyor> hatası yapıp bu albümle tanıdım ve çok sevdim. Dedim ki bu ne müthiş bir şey. Sonra başka albümlerini dinledim. Hatta bir de konserine gittim. Bu, ee, yarıda çıktığım bu tadı <gülüyor> konserlerden bir tanesidir. Çünkü önünde bir tane bilmem kaç kanal loop pedalı vardı. Kendi kendine 12 tane gitar çalınca. Sıkıldık biz. Şimdi çalacağımız şey 2005'te çıkarttığı bir Ray Charles Tribute albümü. Güzelmiş. E, albüm adı That's What I Say. O zaman Ray... şu espriyi yapmayayım. Charles? <gülüyor> e, yapmadığınız iyi oldu. E, That's What I Say isimli albümde I Don't Need No Doctor diye bir Ray Charles şarkısı var. Bu şarkıyı çok güzel şeyler yapan, çok güzel yapan şeylerden biri. E, i̇ki kere şeyler ve çok güzel dedim. Davulda Olağanüstü davulcu Steve Jordan'ın olması. Blues Brothers'ın da erken dönem işlerinde davulç olan kişi kendisi. Şimdi John Scofield'dan dinliyoruz. I don't need no doctor. gone. Evet efendim. John Scofield'dan dinledik. Ee, Rachel's Tribute albümü. That's what I say. Then. I don't need no doctor. Benim doktora ihtiyacım yok. Sevgilim varken. Ee, Bu işte bir gençlik şarkısı da. Şimdi e, dinleyicilerimizden e, bir takım mailler geliyor. Evet. E, Kadıköy'den Sibel Oskay e, bir mail atmış. Demiş ki e, biz açık radyoyu Kadıköy'den... Alamıyoruz. Dinleyemiyoruz. Şimdi Sibel Oskay benim eşim. Bir defa mail atacaktık. Keşke bana söyleseymiş. Alamaması çok Artık normal. Bizim evimizde radyo yok. Ben karı koca arasında giremem. <gülüyor> Ama ben bu maille cevabımı veririm buradan. Yazmış da yani. E, not aldım. Evet. E, şimdi Açık Radyo'yu alamayan dinleyicilerimiz için buradan anons yapmak istiyorum. E, çok kolay Açık Radyo. E, gerekenler radyo. Tornavida. Güzel. E, ...radyonuzu söküyorsunuz, parçalar halinde masanın üstüne koyuyorsunuz. İşte buyurun size açık radyo. Teşekkür ederim. E, kapatmak isterseniz bana mail atın nasıl kapatacağınızı da ayrıca anlatacağım. Çok teşekkür ederiz. Ben izninizle hemen bir sonraki şarkıya geçmek istiyorum. Neden? Ee, bu gerilimli bir hava oldu stüdyoda, onu bir azıcık şey yapacağım. Peki, geçelim bakalım. Peki. Şimdiki şarkıyı yine siz getirdiniz Sayın Tanju. Evet. Ben getirdim. Kendim. Ozric Tentacles. Evet. Grubun bir adı daha var. <gülüyor> Osrics. Demek ki Tentacle'dan çok memnun değiller. Bilemeyeceğim. Ben kendileriyle tanıştığım zaman isimleri buydu. Gerçi evlendiler de adı... herhalde soyadları değişti. Olabilir. Gerçi benim de adım Güray Oskay. İnsanlar bana sadece Güray diyor. Evet. Bu da öyle bir durum olabilir. Ee, bu grupla tanışmamın hikayesi de şudur. Ben bundan önceki hayatlarımda, hayır o şekilde olmadı tabii. Ee, bir gün Kadıköy'de Zihni Müzik'te plak bakarken çok acayip bir şey çalıyordu. Hakikaten çok acayipti. Bu nedir diye sordum. Ozzyk Tentacles dendi ee, ve fakat satılık bir CD'si yoktu orada. Ben e, büyük uğraşılar sonucu Fransa'dan Ozzyk Tentacles CD'si getirdim kendime. Ee, i̇şte o Fransa'dan gelmiş olan. CD'den de bir parça seçtim. Bu Zihni Bey'in bana zaman zaman yaptığı bir numaradır. Çok güzel bir şey koyuyor. Aa bu neymiş deyip ben onları satın alıyorum. Evet, i̇şte bu sefer <gülüyor> öyle olmadı. Nedense satmadı bana. Kendisinindir Vermemiştir. Ee, ee, Ozrick Tentacles'ın kurulmasıyla ilgili birkaç not almışım. 1984'te Stonehenge Free Festival'da e, tanışıp bir araya gelmeye karar vermişler. Grubun adını bir takım e, varsayımsal <gülüyor> Mısır Gevreği markalarından türetmişler. Değerlendirdikleri isimlerin bazılarını not aldım. E, Malcolm Segments, Desmond Whips, e, Gordon Lumps gibi üç isimden sonra Osric Tentacles. Yani aslında bir Mısır Gevreği markası. Gerçi diğer isimler de oldukça iyiymiş. Çok başarılı, evet. evet sevdim ben. Yani Ve, karakter olarak da sağlam. Bence de. Ve son olarak şunu söyleyeyim. ...söylemek üzereyim. 28 albüm çıkartmışlar 1984'ten 2009'a kadar. Evet bir kısmı var bende. Bir kısmına daha ulaşamadım. Ulaştığım zaman onları da alacağım. Bu senede bir albümden fazla. Evet. Helal olsun çok üretken insanlar. Peki şimdi There Is Nothing albümünden bir şarkı getirmişsiniz. The Sacred Turf. The Sacred Turf. İngiliz grup Ozric Tentacles veya diğer adıyla Ozrix'ten dinledik The Sacred Turf There is Nothing albümünden. Şimdi ge geçenlerde çok güzel bir şey oldu. Dinleyicilerimize söylüyorum size değil. Radyo gelmeden hemen önce Cihangir daha doğrusu Sıra Selbiler yakınında çok sevdiğimiz bir plak dükkanı var. Oraya gittik. Ben oradan bir tane Fleetwood Mac albümü aldım. Çok sevdiğim bir albümdü ama bende yoktu. Evet. Bu Rumors albümü. E aslında bu e, tabii her e, müzik dinleyicisinin evinde bir tane olması gereken, ol, olması gereken bir albümdür. E, o albümde Dreams diye bir şarkı var. Aldığım günden beri artık sapıklık derecesinde şarkıyı dinliyorum. Ve bugün de radyo gelirken içimde müthiş bir Fleetwood Mac çalma isteği vardı. Tabii ki bunu yapmayacağım. Şöyle bir şey yapacağız. Şimdi Fleetwood... Mac çalmak yerine bende bir albüm var. Ee, eski bir açık radyo programcısı olan Güven İlter'in bana hediye ettiği. Ee, The Best of Peter Green's Fleetwood Mac. Bu albümde de bir şarkı var. I'd Rather Go Blind. Şimdi bu bir Eta James şarkısı. Çok da meşhur bir şarkı. Ee, şöyle bir durum var. Peter Green's Fleetwood Mac albümünde var. Ne? Fakat Fleetwood Mac şarkısı değil. Değil. Çünkü... Şarkı Chicken Shack grubuna ait. Ee, efendim Kristen Perfect isimli muhteşem bayan 1968'de Chicken Shack grubuna katılıyor. Ee, I'd Rather Go Blind şarkısını kaydediyorlar. Hatta İngiltere'de listelerde 14 numaraya kadar da çıkıyor. 1970'de Kristen Perfect Fleetwood Mac basçısı John McVie ile evlenip Kristen McVie oluyor. Evet. Ee, ...1976'da da e, grubun ışıkçısıyla aldatmaya başladığı için Rumors albümünden sonra McVeigh'ler boşanıyorlar. Bu toplumlar e, şarkımızdan tamamen bağımsız, gereksiz bilgiler. Asıl gerekli olan bilgi şu, Kristen Perfect'in evlenmeden önce İngiltere'nin en güzel 10 çift bacağından birine sahip olarak seçilmiş olması. 10 çift bacağından biri derken... Ya, bacakları bir en güzel 10 kadın... Daha, ben bunu İngilizce okudum şimdi anında kötü bir çevir oldu. Aklıma gelen bir şey hani soru dediniz cevap dediniz e, akvaryum dediniz oradan aklıma geldi. İsterseniz bu parça ile ilgili biraz önce konuştuğumuz şeylerde kim kimdir nedir yani bu Kristin Perfect I Rather Go Blind falan şu meselenin tam olarak anlayabilmiş bir dinleyicimiz varsa bu albüm nedir parça kim aittir o kimdir. Kaç kişiler 730 treni kaçta? Bu gibi soruları cevaplayabilen biri varsa, isterseniz ona bir şey hediye edelim. Bir şey hediye edelim. Peki, Kristen Perfect'ten I'd Rather Go Blind dinliyoruz. Bu şarkı Peter Green's Fleetwood Mac albümünde yer alıyor. Ama şarkı aslında kimin kim kaydetmiş? Niye o albümdeleri? Bize müzik iki ayrılır et gmail.com'a yazarak atarsanız biz de size bir şey hediye edeceğiz. Şimdi biz onu düşünelim. Siz de şarkıyı dinleyin. See, I love you so much, and I don't want to see you leave. Evet, Christian Perfect'den dinledik, I'd Rather Go Blind. Şimdi sırada olağanüstü bir albümden, olağanüstü bir şarkı var. Sizin ara sıra söylediğiniz bir şeydir, ben de ilk defa söyleyeceğim. Bu albüm benim için gelmiş geçmiş en iyi beş albümden bir evet, tanesi. Evet, öyledir. Şöyle, dinleyeceğimiz grup Grand Funk Railroad, ee, namı diğer The American Band. Daha önce kaydettiğileri yes. We Are an American Band şarkısına ithafem. Grand Funk Railroad garip bir şekilde Amerika dışında hak ettiği üne sahip olmayan ama 70'ler klasik rock soundunun herhalde dünya üzerindeki en iyi temsilcilerinden bir tanesi. Çalacağımız albüm A Pluribus Funk. Şuradan geliyor albümün adı. Amerikan hükümetinin daha doğrusu Amerika Devleti'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski mottosu. Demek ki bir yeni mottoları var. Benim notumda böyle bir şey yazdığına göre. E pluribus unum. Yani. E, şimdi bunu Türkçe çevirmenizi rica edeceğim. Ben İngilizce'ye çevrilmiş halini okudum. Evet, siz bana İngilizcesini söyleyeyim. Ben Türkçe'ye çevireyim biliyorsunuz. Alt, hem mütercim hem tercümanım. Out of many, one. Ee, nerede çokluk? Orada birlik. Evet. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nin mottosuydu bu. Apple Rubes'i onun. Ee, albüm de şimdi övmek gibi olacak ama ben de bunun iki tane plağı var. Bir tanesi yerli baskısı. Beyaz kare bir ceket. Üzerinde e, yuvarlak bir baskı var. Sonra öğrendim ki albümün gerçek ceketi yuvarlak. Yuvarlak. Ve bir gün e, yine Zihni Bey sağ olsun bunu bulmak bana nasip oldu. Hatta Tanju Bey'e ara sıra bizim eve geldiğinde plaha sallayarak ha ha ben de var sen de yok diye nispet yaptığımı da itiraf edeyim. Şimdi bu albüm bir bozuk para esprisine sahip gri gofreli baskısı olan ön yüzünde e, Grand Funk Railroad'un 3 üyesi Mel Shaker, Brewer ve Mark Warner'ın e, portreleri var kabartma olarak. Apple Urbis Funk yazıyor. Arkasında da bir stadyum resmi var. Ne alaka diyeceksiniz? Bu gecenin ikinci sorusu da bu. Bu stadyumun özelliği şu. Beatles'ın katılım rekorunu Grand Funk Railroad 1971'de bu stadyumda kırıyor. Evet. 72 saat içerisinde stadyumu tıklım tıklım dolduracak kadar bilet satmışlar. Biz size stadyumun adını soracağız. Cevabı müzik ikiye ayrılır at gmail.com'a atarsanız birazdan da hediyemize de açıklayacağız. Kararını verdik. Parçaya girmeden önce bir anons yapmak istiyorum. Elime Dinliyorum. şu anda ulaşan bir e, haber. Dinliyorum heyecanla. E, Erdem Yener hakkında yine. Yine gelmedi bu arada cevap hakkını kullanmaya. Evet. Erdem Yener'in esas isminin Ferit Kumlugil olduğu ve Michael Jackson ölümünden sonra e, Amerikan konsolosuna hayır ölmedi esas Michael Jackson benim diye başvurduğunu öğrendim. Erdamyen erle ilgili sansasyonlar dirilmeyecek, durulmayacak, durulmayacak, dirilmeyecek değil, durulmayacak gibi duruyor. Ne güzel bir cümle kurdum. Peki. Ee, parçaya geçelim. Grand Funk Railroad, Save the Land. Evet, dünyanın en iyi 5 şarkısından birini dinlediniz. Grand Funk Railroad. A Pluribus Funk albümünden. Save the Land. Şimdi efendim. Geçtiğimiz pazartesi. E, bir parti vardı. Neydi bu parti? Açık Radyo biliyorsunuz şu anda 16. Senesinin içinde. 15 seneyi geride bıraktı. E, bu 15 senenin muhteşem bir kimiyle. Açık Kitap diye bir kitap çıkartıldı. E, benim de pazartesi günü elime geçti. Çok başarılı ilginç bir çalışma olduğunda itiraf etmem gerek. Bunun lansmanı... ...hem de bir araya gel gelip... ...iki kadeh içelim, iki laflayalım diye... ...Santral İstanbul'da çok güzel bir parti verdiler. Ee, ben de... ...radyoya gönül vermiş bir insan olarak atladım... ...gittim. Şimdi iki... ...hatta üç önemli şey söyleyeceğim... ...bu partiden. Birincisi... ...bizim programımızda her hafta... E, ...teknik masada olan... ...Feryal Kabil'de o partideydi. Biz... ...gereksiz bir seyahat yüzünden az kalsın bu haftaki programı canlı yapamıyorduk. Bir kayıt hazırlamıştık. Çok şükür o seyahat gerekmedi ve gelebildik. Feryal Kabil de bu parti boyunca dedi ki keşke canlı yapsanız, keşke canlı yapsanız. Ee, şimdi iki hafta görüşemeyeceğiz. Bu hafta radyo geldik ki Feryal Kabil yok. Yok. Bu hafta Feryal Kabil'siz bir program yapıyoruz. Zaten hemen sesten belli olmuştur. Ayrı bir tınlıyor bu akşam. Teknik masada başka bir olağanüstü insan. Gürkan Vahis var. Kendisine de buradan teşekkür edelim. Bu birincisiydi. İkincisi, ben o partide fark ettim ki, şimdi müzik hikayeleri bir buçuk aydır yapıyoruz. Sen ve ben bir odaya giriyoruz ve konuşuyoruz. San, sanıyordum. insanlar dinliyor. Dinlendiğimizi fark ettim. E, bu bende çok acayip duygulara yol açtı. Bir defa bir sürü insana müteşekkir olduğumu fark ettim. Bizi dinlediğiniz için çok mutluyuz. Ee, çok da güzel tepkiler aldık. Bu tepkilerden de en güzelini söylüyorum şimdi size. Bu parti sırasında elimde şarapka değil. Öyle havalı havalı doluşuyorum. <gülüyor> evet o müzik iki ayrıları <gülüyor> yani yap yapan adamlardan biri benim diye. Dört tane kadının ortasına düştüm bir anda. Ve bu kadınlardan bir tanesi özellikle dedi ki geçenlerde radyoyu açtım ve sizin cıngılınız çalıyordu. Kendimi kaybettim. Ama maalesef çıkış Jingle'ıymış. Programı kaçırdım. Olsun Jingle sizin programın en güzel yerlerinden bir tanesi. Jingle'ınıza hastayım. Ben bir şeye takıldım. Elinizde şarap bardağıyla dolaşırken... ...dört kadının ortasına nasıl düştünüz? Yani bu <gülüyor> bu nasıl meziyet. oluyor? Eğer bir yöntemi varsa bunu bilmek isteyecek çok insan vardır. Çünkü şarap alınıp bir kadehe konulup sokakta dolaşılabilir. İlerleyen bölümlerde onları da açıklarız. Şimdi o gece boyunca bana sorulan soru... ...bu muhteşem Jingle... Nereden geldi? Onu buradan açıklayamayız. Jingle bir defa tamamen bize özel. Evet. Bizim için yazılmış olağanüstü bir e, eksklusif çalışma. Bunu kimin yazdığını ne zaman yazdığını açıklamamız mümkün değil. Ama şunu söyleyebilirim. O sevgilim çığlığı, lalala çığlıkları falan onun ufak bir bölümü. Evet Aslında uzun bir versiyon. Çalışmanın daha uzun bir orijinal versiyonu var. Burada açık radyo stüdyolarında Jingle olmak üzere özel olarak editlendi. Jack Cohen'in muhteşem sesiyle sağ olsun bizi kırmadı. Seslendirildi. O gece işte bir takım kadınlar Jingle'nıza deliriyoruz <gülüyor> diye etrafımı sarınca biraz önce aklıma geldi. O zaman bu akşam sorduğumuz iki soruya doğru cevap veren insanlara e-mail'la bu sevgilim ...isimli çalışmanın... Or tamamını. ...orijinal kaydını... ...tamamını e-mail yoluyla... ...ulaştıralım dedik. Sorularımızı tekrarlıyoruz. Kristen Perfect'ten çaldığımız I'd Rather Go Blind... ...şarkısını... ...nedir, nasıl yani? <gülüyor> neler anlattık, niye öyle çaldık, şarkı aslında kimin ve nedir... ...sorularına cevap verebilir misiniz? Bir de Grand Funk Railroad'un... ...Pluribus Funk albümünün arka kapağındaki... ...stadyum kabartması... ...hangi stadyuma ait... Hadi bir de ipucu vereyim New York Metsin Stadyumu Kendisi Metsin diye bir ilaç vardır var. evet. Var. evet sıradaki şarkımızda Hadi siz anlaması edin çok konuştum ben Aa, Steve Bailey ve Victor Wooten'ın beraber yaptıkları bir albüm Albümde ikisi de bas çalıyor ee, Greg Bizonet Davul çalıyor bas basa vermiş. Evet. Yapıştı. Jim Roberts da perküsyon çalıyor Başka da bir alet yok ne güzel. Ee, bu parçada Steve Bailey e, Bakayım evet e, 6 terli e, fretless distortionla ile bas çalıyor. Victor Wooten da sıradan 4 terli bas çalıyor. Enteresan. Hadi bakalım dinleyelim. Pekala. Dinleyelim. Steve Bailey ve Victor Wooten'dan dinledik. Half-Fest uh, Bass Extremes albümündendi. Şimdi iki haftadır daha önceden planlamadığımız bir köşe oluştu programımızda. Elimizdeki materyal sürdüğü sürece de devam edeceğiz buna. Çocuk şarkıları. Daha doğrusu çocuk şarkılarındaki e, sapkın... Evet, korkunç şeyler. Korkunç şeyler. Evet geçen hafta doğru hatırlıyorum değil mi? Bir gün bir gün bir çocuk. Evet. işlenmişti. Biraz araştırma yaptık. Çünkü sadece hatırladıklarımız değil. Daha önce hiç duymadığımız veya <gülüyor> duyup hatırlamayı bilinçaltımızın tercih ettiği çok sayıda şarkı var. Evet. Ortaya çıkanlar ama olacak gibi değil. Olacak gibi değil. Üstelik bazı şarkıları ben anlattığım zaman Herkesin altı reddediyor demek ki. Bir sürü arkadaşım hadi canım öyle şarkı yok. Ben hatırlıyorum o şarkının öyle bir sözü yok dedi. Bu sefer gerçekten e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın işte öğretmenler bilmem nesinin web sitelerini kurcalayarak bir takım çocuk şarkıları buldum. Sanki genç ve hevesli bir öğretmenmişim taklidi yaparak. Web siteleri de bunu yuttu. E, önümüzde bir sürü şarkı var. Ve Tanju Bey biraz önce bakıp Çobanın Kulübesi şarkısını işlemek zorundayız dedi. Evet, Aslında evet. benim gönlümde... Gelmiş geçmiş en sapkın çocuk şarkısı Bir Küçücük Aslancık var ama sanırım ona daha hazır değiliz. Yok ben dayanamam öyle bir şeye. Peki şimdi isminizle Çobanın Kulübesi isimli çocuk şarkısının sözlerini. E, ben ikilikler halinde yazılmış bir şiir bu. İkilikler halinde okuyayım siz yorumlayın. Ya bunu yorumlamaya gerek yok. Ben Biz tamamını bunu, okuyayım mı? Hepsini mi? okuyalım başka bir şarkıya geçelim. Peki o zaman okuyorum Çobanın Kulübesi. Çoban'ın kulübesi sazdan samandan İçeri girilmiyor tozdan dumandan. Çoban ninen ölmüş bıraksana kavalı. Ben bırakmam kavalı. Ah niye ölmüş zavallı. Çoban annen ölmüş bıraksana kavalı. Ben bırakmam kavalı. Ah niye ölmüş zavallı. Çoban baban ölmüş bıraksana kavalı. Ben bırakmam kavalı. Ah niye ölmüş zavallı. Çoban nişanlın ölmüş bıraksana kavalı. Ben bıraktım kavalı. Ah Niye Ölmüş Zavallı? Böyle bir toplu katliam çocuk şarkısı var. Evet çocukların e, aklına e, ölüm e, bir ölüm karşısında ben kaval çalıyorum o işlerle ilgilenmiyorum gibi e, sorumsuzluk. Şimdi ninenin, annenin, babanın ölümü karşısında kaval çalmaya devam edebiliriz ama söz konusu nişanlıysa kaval bırakmaya değer. Heh, burada da e, yani işin içine kadın girdiği zaman e, aman iki yüzlük yapalım bilir. gibi bir takım e, mesajlar içeriyor ki olacak iş değil. Ve bu akşam olağanüstü bir şey yaptık. Çocuk şarkısı öyle olmaz, böyle olmaz diye size bir tane müthiş çocuk şarkısı getirdik. Harry Connick Junior'ın 2001'de çıkarttığı... Neşeli günlerden tutun da... E, neşesiz günlere neşesiz kadar. Neşesiz günlere kadar. E, oz büyücüsü veya e, çikolata fabrikasına kadar bir sürü yerden duyduğu müthiş şarkıları Big Band'le yorumlamış. Oradan dinliyoruz. Do-re-mi. A-B-C. Hey Sugarcane, what you doing man? Oh, just on my skills. Can I join in? Yeah, come on bro. Cool. do a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 drink with jam and bread that will bring us back to dough You feel like swinging them out, Art? Sure thing, bro. Anytime. Let's do it. Doe a deer A female deer Ray a drop of golden sun Yeah Me a name I call myself bah, a long, long, long way to run. Come on, Lee. love you. So a needle pulling thread. Lie, I know to follow soul. Tea, I drink with jam and bread. That will bring us back to go. Come on, Craig. Yeah, you're right. Thank you. Evet, Harry Connick Junior'dan dinledik, Do Re Mi, çocuk şarkısı dediğiniz böyle, i̇şte olur. böyle olur. Hiç vakit kaybetmeden e, kış köşemize geçelim mi? Geçelim. Kış köşemizde bu hafta daha önce hiç yayınlanmamış bir amatör kayıt e, dinleyeceğiz. Şarkı kimin? Unuttunuz değil mi? Lisa Ekdal. Lisa Ekdal şarkısı Give me that slow knowing smile gerilim olsun diye boş. <gülüyor> çok güzel efendim bundan birkaç sene önce kurulmuş şu anda çok üzgünüm söylerken ama aktif olmayan Daybreak isimli bir grup bu çok mutluyum Daybreak'deki olağanüstü solist yakın bir arkadaşım kendisini tanımaktan da Büyük mutluluk duyuyorum. Sağolsun bizimle bu kayıtları paylaştı. Ben Facebook'taki nadir kayıtlarından bir tanesini dinlediğim zaman. Hangisini çalacağımı uzunca bir süre seçemediysem de Give Me That Slow Knowing Smile'ın içlerindeki en keyifli kayıt olduğunu düşünüyorum. Kayıtları paylaştığı için de tekrar teşekkür ederiz. Kış köşesinde içinizi ısıtacak bu haftaki şarkı Daybreak'ten Selin Feyzoğlu'nun sesinden geliyor efendim. Bir Liza Eklan şarkısı. Give me that slow, knowing smile. I'm on my hands and knees Searching every corner for my lost heart and soul hear me big and please I'm searching every corner for my lot heart and soul, now give me that slow knowing smile like someone may know their way give me that slow knowing smile that make me wanna say that you what I do I'm searching every corner of what, what I know is mine I tell you what is true My heart and my soul is what I need to find Now give me that slow-moving smile Like someone who knows where to go Evet, size bu hafta çok sevgili arkadaşım Selim Feyzoğlu'nun da içinde yer aldığı Daybreak e, projesinin amatör kayıtlarından bir tanesiyle veda ettik. Give me that slow knowing smile. Yine çok konuştuğumuz için ne sinema köşemize girebildik, ne istediğimiz diğer çocuk şarkısından girebildik, ne de son iki şarkımızı çalabildik. Evet. Bütün bunlar için önümüzdeki haftayı beklememiz gerekecek. Ama şunu söyleyeyim, uzay yolunun en iyi dönemi... 68, 69, 70. Ondan sonra gelen hiçbir jenerasyon onun yerini tutamadı. Onu da belirtmek isterim. Kesinlikle. Evet bayanlar baylar müzik ikiye ayrıların gençlik konulu bölümünü geride bıraktık. Önümüzdeki hafta yine ben Güray Oskay. Ben Tanju. Ee, kim bilir belki de Eren. Yine 94.9 Açık Radyo'da size sadece iyi müzik çalmak ve çağrıştırdığı her şeyden bahsetmek üzere burada olacağız. İyi akşamlar. Günaydın.